وشر الامور محتثاتها وكل محتثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده Muhterem kardeşlerim, Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim Aklını kullanan bir kimse, akıllı bir kimse, aklı selim olan bir kimse Allah Subhanahu ve teala'nın insanları yarattıklarını boş yere yaratmadığını bilir. Allah azze ve celle buyuruyor ki Siz bizim sizi boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Ve sizin bize dönmeyeceğinizi mi zannedersiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki Allah Subhanahu ve Teala اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ insan başıboş bırakılacağını mı zanneder? Yani Allah tarafından hiçbir şekilde emredilmeyen, yasaklanmayan veya yaptığı bir işe karşılık olarak mükafatlandırılmayan ya da yapmış olduğu bir kötülüğe, kötülük sonucunda cezalandırılmayacak bir şekilde yaratıldığımızı mı zannedersiniz? Demek ki Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri belli bir gaye için yaratıyor. Başıboş, oyun ve eğlence olsun için yaratmıyor. Tekim Allah Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler ki tefsirinde ancak beni birlesinler için yarattım buyuruyor Allah subhanahu ve teala demek ki Allah azze ve celle insanları ve cinleri dünyadayken çeşitli emir ve yasaklarla ahirette de o yapmış oldukları işlerin mükafatını kötülüklerin de cezasını almaları için yaratmıştır evet demek ki insanlık ta ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesinden kıyamete kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini bilmek zorundadır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları neye davet etmiş sabır cihat ki bir insan dünya ve ahiret saadetini ancak ve ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine, yerine getirmekle ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladıklarından da yasakla, e, kaçınarak ancak elde edebilir dünya ve ahiret saadetini. Çünkü Allah Azze ve Celle gönderdiği bütün peygamberlerini ancak ona itaat edilmesi için göndermiştir. Tekim Allah Azze ve Celle buna أَرَسَّلَّا مِنْ biz bir peygamberi bütün rasulleri ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik buyuruyor Allah subhanahu ve Taala. O yüzden gönderilen peygamberlerin davetine iman etmek de Allah tarafından zorunlu kılınmıştır. Mecbur kılınmıştır. Yani biz gönderilen rasullerin davetine uymak zorundayız. Allah Azze ve Celle bizlere bunu emretmiştir. Ne? Allah Azze ve Celle Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme aleyküm selam Evet. Allah Azze ve Celle hoş geldiniz kardeşler. Resulü ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlığa göndermiştir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda diğer peygamberlerden ayıran bir özelliğidir. Biliyorsunuz diğer peygamberler kendi kavmi içerisinde sadece o topluluğa gönderilen, o kasabaya gönderilen peygamberlerdi. Ama peygamberimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber. O aynı zamanda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve diğer peygamberlerden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi ki bu kıyamete kadar geçerlidir. Çünkü Allah Resulü Selam Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu olarak Hatemün Nebiyyin olarak gönderilmiş ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın vefatıyla da gökten vahiy kesilmiştir. Umme arsalnaka illa kaffatan nas kaffatan lin nas Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, biz seni ancak bütün insanlar için bir uyarıcı ve bir müjdeleyici olarak gönderdik diyor. Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti bu manada bütün ümmetleri ne yapmıştır? Kapsamıştır. Kim olursa olsun, ehli kitaptan Yahudiler, Hristiyanlar ne olursa olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı getirdiği din onların bütün şeriatını ortadan kaldırmış. Hükmünü ne yapmıştır? Yok saymıştır. Ki Allah katında din, son din nedir? İslam dinidir. Ve Peygamberi de Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yolu olmuştur. Ki Allah'ın rızasına, Allah Azze ve Celle'nin dinine, cennetine götüren Tek yol Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Her kim o yoldan başka bir yola girerse o sapıtır ve ne yapar? Ancak ve ancak cehennem ehlinde olur. Allah azze ve celle bizleri onun sünnetine uyan onun yoluna tabi olan kullarından eylesin kardeşlerim. Evet o yüzdendir ki kardeşlerim insanların ve cinlerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmeleri gerekir. Onun şeriatına, görüneriyle, zahiriyle, batınıyla uymaları onların üzerine farzdır kardeşlerim. Her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalifet eder ve onun yolundan başka bir yola saparsa, onun gideceği yer ebedi cehennemdir kardeşlerim. O yüzden bu konuda daha önce biliyorsunuz silsile halinde Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'den ve sünneti Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinden delilleri zekrettik. Bu dersimizde kardeşlerim inşallah Allah'ın izniyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet etmenin, O'nun emrine karşı gelmenin hükmünü ve O'nun sünnetine uzaklaşmanın cezası hem dünyada hem de ahirette cezası nedir o kimsenin hükmü nedir bu dersimizde inşallah bunu anlatmaya çalışacağız Tabii ki Kur'an'dan delillerle ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden delillerle birincisi Allah'ın kitabına baktığımız zaman her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine karşı gelirse bunun hükmü nedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine uymama hakikaten kardeşlerin Kur'an'da şiddetli bir şekilde tahsil edilmiş, uyarılmıştır. Ve şiddetli bir şekilde Allah Azze ve Celle tarafından vaid gelmiştir. Cehennemle müjdelermiştir. Allah Azze ve Celle فَلْيَحْذَرِ اللَّذ۪ينَ O Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine muhalefet edenler sakınsınlar. Neyden? Neyden? en tusibahum fitnetun evusibuhum azabun elim onlara bir fitnenin isabet etmesinden veya başlarına elim verici bir azabın gelmesinden ne yapsınlar? Sakınsınlar o peygamberin emrine muhalefet edenler. ve men ya'sillâhe ve rasûle her kim Allah'a ve peygambere karşı gelirse o ikisinin Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber e Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine karşı gelirlerse وَيَتَعَدَّ <gülüyor> حُدُودَهُ onların sınırlarını aşarsa يُدُخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ Muhakkak ki Allah onu ne yapar? Cehennem ateşine girdirir. Ve orada nedir? Ebedidir. Onlar için acıtıcı, alçaltıcı bir azap vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَمَنْ يَعَسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, emrine muhalefet ederse, muhakkak ki apaçık bir sapıklık içerisindedir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yine kim Allah'a ve Rasulüne karşı gelirse, lehu نَارَ cehenneme خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا Onun için cehennem ateşi vardır. Ve o orada ebedi olarak kalacaktır diyor Allah Azze ve Celle. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Kendisi için apaçık yol belli olduktan sonra her kim Resule karşı gelirse uyyette bir gayra sabilil mukminin ve o müminlerin yolundan o sahabenin yolundan başka bir yola uyarsa muhallih onu o sapmış olduğu yolda bırakırız. Munslihi cehennem ve ona onu cehenneme sokarız da o sapatsını orası dönülecek ne kötü bir yerdir diyor Allah azze. Kendisini hidayet belli olduktan sonra peygambere uymaktan kaçınanların cezası işte budur kardeşlerim. Değerli keb enhum shaqa Allah ve İşte böyledir çünkü onlar Allah ve Resulünün emrine karşı geldiler. Onun emirlerini dinlemediler. Onun o ikisinin yasakladıklarından kaçınmadılar. وَمَنْ يُشَيَقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَا اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Her kim Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine karşı gelirse فَا اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ <الْإِقَاب> Muhakkak ki Allah azabı ı şedid olandır diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki onlar bilmediler mi? Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse onun için Cehennemin azabı olduğunu, olduğuna, cehennemde ebedi kalacaklarına <gülüyor> ve onlar için büyük bir rezillik olacağını onlar bilmedi mi diyor Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 63. ayeti kerimesinde İnnellezîne yuhaddûne <gülüyor> Allah'a ve Rasûle Allah'a ve Rasûle'e karşı gelenler Kubitu kemâ kubitellezîne min qablihim Daha öncelerin daha önce kendilerinden öncekilerin alçaldığı gibi onlar da alçalacaklar. Zannetmesinler ki zille, e, izzet Allah ve Resulünün dışındadır. Zillet, e, izzeti Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselamın dışında arayanlar izzeti kazanacaklar. Hayır. Ondan öncekilerin, kendilerinden öncekilerin rezil olduğu gibi, alçaltıldığı gibi kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse onlar da alçaltılacaklardır. وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Biz apaçık ayetler indirdik. وَلِلْكَافِر۪ينَ عَدَابٌ مُّه۪ينَ işte o kafirler için ne vardır? Küçük düşürücü azap vardır diyor Allah Azze ve Celle. وَيَنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهُ Allah'a ve Resuline karşı gelenler اُولَٰئِكَ فِي الْاَدَل۪ينَ işte aşağılık olan kimseler bunlardır diyor Allah Allah Azze ve Celle. Demek ki bu ayetleri düşünen kimse aklı selim bir şekilde Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalete edenin ne kadar da şiddetli bir şekilde azaba düçar olacağını açıkça görür kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ an emri. Onun emrine karşı gelenlerin bir fitne, veya elin bir azabın kosokun, azabın isabet etmesinden başlarına gelmesinden sakınsınlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın şeriatına getirdiği dine kanunlara aykırı gelen, karşı gelenler sakınsınlar elin bir azabın kendilerine gelmesinden. Ve yine أن تصيبهم yani kalplerine küfrün, nifakın girmesinden sakınsınlar veya elin verici bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Dünyadayken öldürülerek veya had cezası uygulanarak veya hapisle cezalandırılmaktan sakınsınlar. Bunlar nedir? Dünyevi, dünyada olan cezalardır onların için. Ama ahiret azabı çok daha şiddetli diyor Allah Azze ve Celle. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir ve onun sınırlarını Allah Azze ve Celle'nin çizdiği sınırları aşarsa ne var ahirette? Onlar için ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Ve onlar için acı verici bir azap vardır diyor Allah Azze ve Celle. Bu da nedir? Hem dünyada hem de ahirette onlar için saadetten, mutluluktan ne yapılamaz bahsedilemez. Onlar için hem dünyada hem de ahirette elin vereci bir azap vardır. Evet. Ve yine Allah Azze ve Celle her kim Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hükmünden yüz çevirirse ondan razı olmazsa ki kendi hevasının, arzusunun getirdiği hükme razı olursa Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de o kimseleri nifakla, münafıklıkla vasf ediyor. Buyuruyor ki, o kendilerini iman etmiş olarak vasfeden kimseleri sana ve senden önceki indirilmiş kitaplara inandıklarını söyleyenler var ya, iddia edenler, يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاقَمُوا fit الْتَغُودِ onlar tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. وَقَدْ umiru اَنْ Onlar onu inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Kim onlar? İman ettiklerini iddia eden kimseler. Sana ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiğini söyleyen insanlar iddia eden insanlar. Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlar tağutu reddetmekle emrolunmuşlardı ve يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا Şeytan onları uzak bir sapıklıkla sattırmak istiyor. Bu ilaahi lelahum taala ve anzel Allah. Onlara denilse ki denildiği zaman Allah'ın indirdiğine, bu ila'r rasul ve peygambere gelin denildiği zaman ra'aytan munafiqin yesuddun anke da İşte o münafıkların senden uzak bir şekilde uzaklaştıklarını görürsün diyor. Bunlar kimler? İşte münafıklar. Gelin Allah'a ve Resulüne gelin denildiği zaman münafıkların ondan uzaklaştıklarını görürsün. Bu izâ dû'û ilallâhi ve rasûlihi li Kendi aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman izâ fariqun minhum mu'ridûn. Onlardan bir grup ne yapar? Yüz çevirirler. Ve iyi kulu mu el hak yeter onlara. Eğer hak kendilerinden yanaysa, kendi nehirlerine ise hüküm böyle ise, boyun eğerek gelirler. Ne güzel hüküm derler. Lafi kulubim marat emir Onların kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa onlar geri mi geri mi döndürdüler, döndüler? Am yixafun, am yipif Allah عليهم ورسوله. Yoksa Allah ve Rasulun kend, Rasulü Aleyhissalat ve Ssalam'ın kendileri hakkında zulüm edeceklerini mi zannediyorlar? Hüküm vererek. Ben ula ekuhumu zalimim. Bilakis, zalim olanlar. bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Inna kana qaul al mu'minin ida du'u ve Rasuli. Fakat bunlar münafıkların vasıfları müminlerin vasfı ise onlara kendi aralarında Allah ve Resulünün hükmü verildiği zaman buna çağrıldıkları zaman ne derler? سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُكْنِحُونَ Onlar işittik ve itaat ettik derler. İşte asıl kurtuluşa erenler bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. İki ayette Allah Azze ve Celle münafıklardan ve müminlerden bahsetti. O Allah'a ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hükme muhalefet edenler. Her ne kadar kendilerini ona iman ettiklerini iddia etseler de ne yaparlar? Ondan yüz çevirirler. İşte münafıklar bunlar. Ama müminler kendi aralarında Allah'a ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmetmesine çağrıldıkları zaman ne derler? Kendi lehlerine de olsa, aleyhlerine de olsa, çıkarlarına da olsa çıkarlarının dışında da olsa işittik ve itaat ettiklerler. derler. İşte bunlar müminlerin vasıflarıdır kardeşler. Evet. O yüzden iman ehli Kur'an'da her zaman işte asıl kurtuluşa erenler bunlardır diye bahsedilir. O münafıklardan, o kafirlerden, o müşriklerden onlar için Ebedi kalacakları bir cehennem vardır derken o iman ehli için işte kurtuluşa erenler ulâikehumul muflihûn işte kurtuluşa erenler bunlardır. Ben ulâikehumuz zâlimûn benim münafıklar için zalimler için de nifak ehlini vasfederken işte zalimler de bunlardır der Allah azze ve celle. Demek ki bir Müslümanın bir e, bu vasıflardan, bu tür vasıflardan Allah Azze ve Celle'nin e, münafıkları vasfettiği her türlü şeyden uzak durması gerekir. Ve müminin söyleyeceği tek söz nedir? Semi'na ve ata'na. işittik ve itaat ettik. Evet. O yüzden İbn-i Ketir her kim Allah'a Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a e, muhalefet ederse kendisini apaçık hüdabelli olduktan sonra ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu o yolda bırakırız da onun gideceği yer cehennemdir orası ne kötü bir yerdir Tefs ayetinin tefsirini yaparken diyor ki yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın yolundan başka bir yola uyarsa ki kendisini apaçık yol belli olduktan sonra oyalı uyarsa müminlerin müminlerin yolu üzere oldukları ki bu da nedir kendilerine apaçık yol olan o muhammedi yolu inkar etmekle onu o yola girmemekle gerçekleşir. İşte onlar için nedir girecekleri yer cehennemdir. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da bu beni yalanlayanları bana bırak. Bu sözü yalan sayanı bana bırak diyor Allah Azze ve Celle. Bilmedikleri yönden onları muhakkak azaba yaklaştıracağız diyor. <gülüyor> Onlar yoldan sapınca Allah da onların yollarını saptırdı diyor Allah Azze ve Celle. Bırak onlar girdikleri yolda biraz oyalansınlar. İşte o yola girenler ne yaptılar? Allah da o sapık yola girdikleri için onların kalplerini saptırdı diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Ve günümüze baktığımız zaman insanların Allah Azze ve Celle'nin yolundan başka yollar elindiklerini Allah Azze ve Celle'nin indirdiklerinden başka şeyle hükmettiklerini görüyoruz. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle hükmetmeyenler haslıkların ta kendileridir buyuruyor Allah azze ve celle. Ve dinlerini oyuncak ve eğlence haline getirenlerden getirenleri bırak ki onları ne yapmıştır? Dünya hayatı gururlandırmıştır buyurur Allah azze ve celle. Allah azze ve celle'nin nimetini nankörlükle değiştirenleri ve onlar için ne vardır? yaslanacakları cehennem vardır. Orası onlar için ebedi olarak kalacakları yerdir diyor. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var diyor Allah Azze ve Celle? Evet. Demek ki kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle bizlere Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet etmeyi ve onun yolundan başka bir yola tabi olmayı ve tavuta muhakeme olmayı bizlere yasaklıyor kardeşlerim. İbn Kese İbn Kaim rahimahullah tavut kelimesini tefsir katında tavut kelimesini açıklarken ibadet edilen tabi olunan ve itaat edilen şeyde haddi aşmaktır diyor. Her kavmin tavutu ise Allah'tan ve Rasulünden başkasına muhakeme oldukları veya Allah'tan başkasına taptıkları veya Allah'tan bir delil olmadığı halde ona tabi oldukları veya Allah'a itaati bilmedikleri halde itaat ettikleri her şey tağuttur. Sözünü söylemişlerdir. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden Resul aleyhissalatu vesselama eee günah işlemenin, onun emrine muhalefet etmenin delillerine ve onun emrine muhalefet edenin delillerine baktığımız zaman kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gerçekten ümmetine hayrı teşvik etmede ve her türlü şerri yasaklamada ve onların cennetine girmesi için uğraşmakta çok hırslı bir peygamberin ümmetiyiz kardeşlerim. Allah azze ve celle peygamber aleyhissalatu vesselama vasfederken Aziz onun eti, meyhanet onun, bil rahim, ve karşı çok merhametli. Sizin cennetinize girme, cennete girmeniz için çok hırslı ve müminlere karşı çok merhametli bir peygamber diyor Allah Azze ve Celle, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vahsederken. Ve yine daha önce geçtiği üzere zikrettiğimiz gibi benimle diyor, sizin misaliniz tıpkı bir adam gibidir ki diyor. Çölde bir ateş yakar diyor. Ateş etrafı aydınlatmaya başladığı zaman işte kelebekler veya haşereler ateşe doğru ne yaparlar? Hücum ederler. Bu o da ne yapar? O hayvanların orada yanmaması için onları kormaya çalışır. Ben sizin diyor belinizden tutmuş ateşe gitmemeniz için uğraşırım ama siz bana galebe çalışıyorsunuz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü hayatı boyunca, 23 senelik peygamberliği boyunca ne kadar hayır varsa cennete götürecek. Ve cehenneme götürecek ne kadar şer varsa hepsini bizlere gecesi gündüzü gibi ne yapmıştır? Apaçık bir şekilde bırakmıştır. Ve her hayır ne kadar hayır varsa onun sünnetine bağlanmakta ve şerde ne kadar şerde varsa onun yoluna tabi olarak hepsini Allah Resulü aleyhissalatu vesselam necat yolunu, kurtuluş yolunu bizlere apaçık bir şekilde açıklamıştır. Bu İşte benim dost doğru yolum budur. Öyleyse o yola tabi olun ve sakın sağdaki soldaki yollara uymayın. Çünkü ayrılığa düşersiniz. Benim yolumdan ayrılırsınız buyurmuştur Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam'a vahhinde. Umulur ki korkarsınız, umulur ki takva ehli olursunuz demiştir. Takmanın hakikati ise Allah'a itaat etmektir. İmanla ve sevabını Allah Azze ve Celle'den bekleyerek her türlü emrini, nehyini Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini imanla ve tasdikle ne yapmaktır? Yerine getirmek ve Allah Azze ve Celle'nin her türlü yasaklandıklarından da uzak durmaktır. Talgı ibn Habib kendisi tabiindendir. Rahimullah diyor ki, takva Allah bir nur üzere Allah Azze ve Celle'nin itaati için çalışmaktır. Bu arada Allah'ın sevabını ummaktır. Ve Allah Azze ve Celle bir nur üzere her türlü günahtan da kaçınmak ve Allah'ın azabından korkmandır demiştir. O yüzden Allah Azze ve Celle وَوَنْ يُتَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ Allah Her kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir buyur. Allah subhanahu Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmişse karşı gelmişse muhakkak Allah'a isyan etmiş, ona karşı gelmiştir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden bir insanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yolu bitmesi ve o yolda devam etmesi gerekir. Biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici olsun isterse nankör olsun buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnsan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün diyor Allah Azze ve Celle. İnsan için bu en leisen lil insani İnsan için kendi çalışmasından başkası yoktur diyor Allah azze ve celle. Ona sadece kendi yaptığının karşılığı verilecektir diyor Allah subhanahu ve taala. O yüzden her hayır Allah azze ve celle'nin delalet ettiği hayırdır. Her şer de Allah azze ve Allah Resulü aleyhisselam'ın bizden uzaklaşmasını emrettiği şerdir. Evet. Allah Resulü Hüdeyfe İbnül Yaman radıyallahu anhu diyor ki Allah kendisinden razı olsun. İnsanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hayırdan sorarlardı. Ben ise vuku bulması korkusuyla şerden sorardım diyor. Ve dedim ki ey Allah'ın Resulü biz cahiliyet dönemindeydik, şer bir dönemdeydik. Allah bize bu hayrı getirdi. Bu hayırdan sonra bir şer var mıdır? Allah Resulü evet buyurdu. Peki bu şerden sonra bir hayır var mıdır? Allah Resulü evet bir de duman vardır dedi diyor. Peki onun dumanı nedir? Onun sisi nedir ey Allah'ın Resulü? Bir kavim ki benim yolumdan başka bir yola uyarlar, tabi olurlar. Onları görür ve inkar edersin buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu din için iki tane kaynak vardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz ve fak Her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yoluna uymaz başka bir yola uyarsa muhakkak ki varacağı yer cehennemdir. Her kim de onun yoluna uyarsa Kur'an ve sünnette vaat edildiği üzere onun varacağı yer de cennettir. O yüzden heva ve hevese uymak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini terk etmek işte asıl cehennem ehli onlardır. Seneme İbnül Ekva'a radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yemek yiyordu. Sol eliyle yemek yiyordu. Allah Resulü Aleyhisselam ona sağ elinle yemek ye buyurdu. Adam yiyemiyorum, güç yetiremiyorum dedi. Allah Resulü güç yetiremez ol dedi. Ve adamın sol eli tutmaz oldu. Sahabe diyor ki o adam onu sırf büyüklenmesi sebebiyle reddetti diyor. Yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadiste geçtiği gibi ben lanet edici olarak gönderilmedim buyuruyor. Ama büyüklendiği için hakkı, peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelen hakkı kabul etmediği için ne yapmıştır? O da o dünyadayken o azabı çekmiştir kardeşlerim. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh'a anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Necim suresini okudu ve secde etti. Bizden hiç kimse kalmadı hepimiz secde ettik diyor. Ancak bir adamı gördüm yerden çakıl taşları aldı hiç yere secde kapanmadan çakıl taşları taşlarını aldı alnına koydu ve bu benim için yeterlidir dedi. Biz o adamı Bedir günü kafir olarak öldürüldüğünü gördük ve on kimsenin Ümeyye İbn Halef olduğu söylenmiştir. Evet. Yine <gülüyor> Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhum'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü ve Vesselam ben kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim. Ta ki insanlar sadece Allah'a ibadet etsinler ve hiçbir şeyi ona ortak koşmasınlar. Ve benim rızkım da mızramın gölgesinde kılındı diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve zillet ve küçük düşürülme de benim emrime muhalefette kılındı. وَمَنْ تَشَبَّهَا بِقَوْمٍ من فَهُوَ مِنْهُمْ Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bugün kardeşlerim maalesef insanlar Dersten önce de konusu geçti. Yılbaşı kutlamalarına hazırlanıyorlar. Hristiyanları nedir? Taklit ederek. Halbuki bir Müslümanın başka birisini hele hele kafirleri taklit etmesi asla ve asla düşünecek bir şey değildir kardeşlerim. Bir kavme benzeyen onlardandır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet ki buradaki hadisten şahidimiz rezillik ve küçük düşürülme de benim emrime muhalefet edenler için kılınmıştır buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir gün Allah Resulü diyor ki Abdullah ibn Ömer bize doğru döndü ve dedi ki ey muhacirler beş şey vardır ki Size isabet ettiği zaman ki size onun isabet etmesinden Allah'a sığınırım. Ki diyor eğer bir toplulukta fuhuş, zina apaçık bir şekilde işlenirse o toplum içerisinde taun ve daha öncekilerin başına gelmeyen hastalık musallat edilir diyor. Tıpkı bugün AIDS hastalığının vuku bulduğu gibi kardeşlerim. Ki daha hala bu hastalığın nedir? şifası bulmamıştır. Çünkü Allah'ın verdiği bir beladır kardeşlerim bu. Ve yine eğer tartı ve mizanda ölçü ve tartıda eksik yaparsanız, doğru yapmazsanız sizi kıtlık geçim sıkıntısı alır diyor. Ve başındaki e, sultanların, idarecilerin zulmüne uğrarsınız diyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Eğer mallarınızın zekatlarını vermezseniz gökten yağmuru ne yapılır? Kesilir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Selam. Bugün bereket yağmur olsun veya şu anda kışta karın yağmaması nedir? Bereketin kesilmesidir ve bunun tek sebebi de insanların mallarının zekatlarını vermemesidir kardeşler. Eskili insanlar düşünün nedir? Ta direklere kadar ulaşan karların yağdığından bahsederler. Ama ne zamanki insanlar mallarının zekatlarını vermediler, Allah onlara yani bizlere kıtlık ve geçim sıkıntısı verdi. Evet, Allah yağmuru indirmezdi diyor ama o hayvanlar olmasaydı diyor Allah Azze ve Celle. Sırf o hayvanlara merhametinden dolayı gene Allah bizlere ne yapıyor? Yağmuru veriyor ve Allah'ın sözünü Allah'a verdiğiniz sözü ve peygambere verdiğiniz sözü yerine getirmezseniz İslam'ı yaşamaya dair, Allah ve Resul'ün emrine uymaya dair, yasakladıklarından kaçınmaya dair Allah sizden olmayan düşmanları size musallat eder. Ve ne yapar? Sizin elinizdeki bazı şeyleri alır diyor ve sizin imamlarınız, önderleriniz, liderleriniz Allah'ın kitabıyla hükmetmez ve Allah'ın indirdiklerinden işlerine gelenleri seçerlerse Allah kendi aralarında azabı indiriverir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İşte dünyadaki musibet budur kardeşler. Ve günümü maalesef bu günümüzdeki olayı tam tamına bize anlatan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözüdür kardeşlerim. Allah Resulü Ebu Hureyre Allahu anh'a anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir mezarlığa uğradı. Ve onlara selam verdi. Esselamu aleykum dâra kavmi, kavmi mü'minîn Ey bu mü'min diyarın ilke sakinleri Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve inna inşaallahu bikum lâhegûn ve inşallah bizler de bir gün size katılacağız. Bizler de öleceğiz. Ve o kardeşlerimi diyor görmeyi istedim. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır siz benim ashabımısınız buyurdu Allah Resulü Ve ben diyor havzımın başına onlardan önce gideceğim. Peki ey Allah'ın Resulü sen o kardeşim dediğin kimseleri yani sahabesinden sonraki gelen ümmetini Nasıl tanıyacaksın? Ve Allah Resulü Aleyhisselam orada bir misal veriyor. Sizlerden birinin bir atı olsa bir topluluk içerisinde onun işte bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselam beyazlığı olsa işte siyahlığı olsa tanımaz mı? Tanır diyor. İşte ben de öyle o sonradan gelen ümmetimi ne yapacağım? Muhakkak tanıyacağım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat diyor onlar geldiği zaman Tıpkı diyor havzının başına kayıp develerin kovulduğu gibi onların diyor o havzımdan kefsen havzından uzaklaştırıldığını görürüm diyor. Ben onlara yaklaşın dediğim zaman sen denilir ki onların senden sonra neler uydurduklarını bilemezsin, bilmezsin. Ondan sonra ben de uzak olsunlar, uzak olsunlar derim diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki onlar ne yapmışlar? Allah Resulü aleyhissalatu vesselama uymamışlar. Onun getirdiği şeriata muhalif davranmışlar. Her ne kadar Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları havzının başında beklese de onlar havzın başında ne yapamamışlar? Tıpkı havzın başından kayıp develerin kovulduğu gibi onlar da havzın başından kovulup gitmişler kardeşler. Evet. O yüzden Allah ve Resulünü karşına karşılık Allah ve Resulüne karşı gelenler bulaike fil ebedin işte aşağılık olanlar onlardır. Allah diyor ki: "O men arada an Her kim benim zikrimden yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten danka." Onlar için ne vardır? Sıkı ve darlık verici bir hayat vardır ve onları ne yaparız kör olarak haşrederiz diyor Allah Azze ve Celle halbuki onlar dünyadayken gören kimselerdi ya Rabbi bizi neden kör olarak yarattın? halbuki biz dünyadayken gören kimselerdik sizlere dünyadayken emirlerim peygamberim apaçık geldiği halde siz ne yaptınız Yüz çevirdiniz, iman etmediniz. Onun emrine karşı geldiniz. O hükmettiği zaman, Allah ve Resulü hükmettiği zaman, işinize geleni aldınız. Halbuki sizler iman ettiğini söyleyen kimselerdiniz. Ama siz münafıksınız. Peygam Müminler ne dediler? İşittik, itaat ettik dediler. Ama işte o kafirler, o gün Allah Azze ve Celle kıyamet günü kör olarak yaratacaktır. Allah Azze ve Celle o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 ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi Allahümme amin subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve atubu ileyk ve ahiru da'vana elilhamdülillahi rabbil alem